Serem Müslümanlar, içinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif'te herkes bir kısım vazifelerle, vazifeli, mesul, mükellef, umumi mükellefiyetler içinde bazılarımıza anlatma mükellefiyeti tereddüt ediyor, pek çoğumuza da dinleme mükellefiyeti, Allah muhtezasıyla amele muvaffak kılsın, anlama mükellefiyeti terettüp ediyor. Bu cümleden olarak sair zamana muhalif bir durumda bir Ramazan dersi ortaya koyduk, vaaz ediyoruz ölenleri. Video öteden beri devam ettiğe geldiğimiz cuma dersleri var. Cuma derslerini karıştırmadım umumi derslere. Sair günlerde ölenleri ayrı şeylerden bahsetmekle beraber Cuma günü yine bir evvelki Cuma bıraktığımız yerden resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şevahit ve delailini arz etmeye devam edecek. Peygamberliğe ait şahitler ve delilleri onlardan çıkaracağımız bizim hesabımıza hayatımıza bir yön, bir biçim, bir şekil verebileceğimiz unsurları nübüvvetin hasseyi lazimesi olan bir kısım üstün vasıfları peygamberlerin mümezziz durumlarını arz etmeye devam ediyoruz. Takip edenlerin bildiği ve çile son olarak Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem tedliğini birkaç küçük misalle sona erdirmiştik. Bize daha ilk mektep durumundaki devrelerimizde nasıl Allah'ın sıfatlarını belletirler, muallimlerimiz Allah'tan razı olsun, Allah onlardan razı olsun, aynı zamanda peygamberlerin sıfatlarını da anlatırlar. Sıddık, emanet, Hısmet, tebliğ, fetanet. Bunlar bizim 5-6 yaşındayken öğrendiğimiz şeylerdir. O küçük kafalarımıza, dar idraklarımıza tam manasıyla sığıştıramadığımız, kavrayamadığımız, bu büyük hakikatların bize peygamberleri anlattığını, peygamberlere has bir kısmı meyiz vasıfları dile getirdiğini o devrede dahi biliriz sonra görüyor ve anlıyoruz ki bunlar içtimaiyata iyi vakıf olma karşısında, insan haleti ruhiyetine iyi vakıf olma karşısında, içtimai hareketler, maşeri hareketler karşısında, beşeri idare ve tedbir karşısında, insanlara ruh verme bir şeyler telkin etme karşısında, aile idaresi karşısında, ehemmiyeti olan büyük hususlarmış. Bir beşer, bir cebiyet insanı olarak, Peygamberi bu sıfatlarıyla ele aldığımız zaman, müstesna ve mütena mevki ile karşımıza çıkıyor Peygamber. Herhangi bir insanın bir meleğe benzer tarafı olabilir, Herhangi bir insan meleğe bir noktada yaklaşmış olabilir. Peygamber beşer bizim içimizden olmasına rağmen, hususuyla bu mümeyyiz vasıflarda hiçbir beşer peygamberin kâbına yaklaşamaz, bunu görüyoruz apaçık. Görüyoruz ki beşer bizim içimizde yiyip içtikleri, yatıp kalktıkları, izdivaç yaptıkları halde adeta başka bir alemde başka bir alem için yaşıyorlar. Adeta yeryüzünde, fena alemde batı alemin varlıkları melekler gibi yaşıyorlar. İşte bu hakikati böylece gördükten sonra içimizden gele gele hissiyatımıza sindire sindire Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Muhammed Allah'ın resuludur. Allah elçisi, şerefli elçisi olan nebiler, nebisinin arkasında bizi kaim ve daim eylesin sukü haşre kadar. Tebliğ vazifesi, Peygamber kendisine terettüp eden Allah'ın emirlerini anlatma ameliyesi ve işiydi. Onu düşmanların bütün ira aldatma, tazik ve manialar ifa etmelerine mukabil bir hakkın yaptığını gördük ve kendisinin bu mevzuda titizlik ve hassasiyetini gördük. Biz bizim aynadan yani Resulullah aynasından daha evvel gelmiş geçmiş peygamberlere, onların vazifelerine, vazifelerini şuurla yapmalarına bakıyor ve hepsine birden diyoruz ki, hepsi Allah'ın Resulü, hepsi aynı vazifeyi aynı ihtimam ve ciddiyet içinde ele almışlardır. Bir fark var, bizim Efendimiz, bizim için örnek olan Allah'ın aynası, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Sultan-ı Peygamberlerin Efendisi'dir, onların dahi piştarıdır. Aradaki fark budur. Ama peygamberlik mana ve mahiyeti Efendimiz'de nasıl varsa onlarda da öyle vardır. Ubudiyetiyle Efendimiz mesafeleri aşmıştır. Bir kulluk yapmıştır ki alemi hayran bırakmıştır. Allah'a karşı bir hakkın bir vazife yerine getirmiştir ki melekler kabinse dudak ısırmış, dil ısırmışlardır. Binbarek Allah bana demişlerdir. Kul olursa işte böyle olur demişlerdir. İşte bu tarafıyla Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ne melek, ne cin, ne de bütün peygamberler, hiçbirisi kabına ulaşamazlar. Bu sözün daha şa vekella hiçbir peygamberi küçümseme, tahkir etme mahiyetinde değildir. Peygamberlerin Allah indinde en küçüğüne Cenab-ı Hak benim gibileri köpek yapsa arkalarından hav hav havlasa bunu şeref sayacağım kalbime tercümanım. Allahu Teala ve teccaddes hazretleri büyük peygamberin yaptığı tebliğ vazifesinin hedefini kavramaya bizleri muvaffak kılsın, bizi de tebliğ vazifesinde daim ve kaim eylesin. Bu husus arz edildiği gibi malumunuzdur, bu da Muhammedur Resulullah hakikatini dile getirir, ona aynı olur. O derste vaat ettiğim gibi, bundan sonraki derslerde de uzun bir müddet Allah Resulunun fetanet diyeceğimiz Büyük idrak diyeceğimiz, insanların zor anlayabileceği hakikatları çok rahatlıkla kavrama. Altından kalkamayacakların üşkülleri peynir ekmek yer rahatlığı içinde halletme. Eşerin içtimai ve psikolojik bütün problemlerini çok rahatlıkla, çok rahatlıkla, iki kere iki dört eder matematiğini neticesini elde etme rahatlığıyla, yapar olduğunu arz edeceği misallerle göreceğiz. Bu noktayı nazar itibara alan batılı bir düşünürdür ki beşer yığın yığın problemlerin çözüm beklediği şu devirde Hz. Muhammed gibi müşkül küşah bir zata ne kadar muhtaçtır bunu kalbi olan idrak edecektir. Üst üste binlerce müşkül binlerce problem vardır çözüm beklemektedir. Beşer ıstırab içinde problemlerini çözecek birisini bekliyor. Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu vesselam 14 asır öncesinin insanı olarak o zaman zarfının mazrufu olarak işini bitirmiş gitmiş değildir. O getirdiği hakâik taze elimizdedir. Ruhaniyeti daima başımızın üzerindedir. Bunu bir maddeci gibi müdahale olsun diye putlaştırdığı insanlar hakkında söylenen sözler gibi söylemiyorum. Ağzından çıkan onun hakkındaki bütün tazimkar ifadelere evet öyledir cevabı sevabını aldığına aldığıma katiyen inanarak söylüyorum. Ve mübarek ruhuna benzeyen ravzasının mezarının başında durup Alfe alfi salatin ve alfe alfi selamin aleyke ya Resulallah dediğim zaman dönüp bana ve aleyke selam dediğini duyduğuma katiyen bir yakinle inanmış gibi konuşuyorum. Böyle bir şey duymadım. Böyle bir cevap kulağıma gelmedi. Ama duymuş gibi bir yakinim vardır resul Ekrem'in başında ona salati selam okuduğum zaman bana iade edeceğine dair. Onun içindir ki onun getirdiği parlak hakaik, ne ölmüş, ne sönmüş, ne de orijinal iltesini kaybetmiş bir durumu vardır. Beşer ne zaman o terü taze hakaika teveccüh ederse, yeniden evci kemale çıkacak, yeniden kurtulacak, yeniden Allah'ın tevfikine, Allah'ın inayetine dayanarak beşerin yüzünü güldürecektir. Fetanet, büyük idrak, hakaiki, ı hakayıkın kameti kıymetine uygun kavrama uzun misallerle bütün yönleriyle inşallahü teala arz edeceğim. Bütün peygamberler Allah'ın bir kısım elçileridir. Allah onları seçmiş, müstesna varlıklar olarak göndermiştir. Allahu yasfa fi minel melaiketi rusulan ve minennas Allah, o Allah'tır ki göklerin ve yerin zimamı elinde olan Allah meleklerden de insanlardan da bir kısım müstesna kimseleri seçer, beşeri irşad etmek üzere, meleklerinkini de meleklere ışık tutmak üzere onların başına elçi yapar. Resul-i Ekrem demek, demek ki seçilmiş, ısmarlama olarak beşere gönderilmiş bir varlıktır. Gelişik güzel insanların içinden zuhur etmiş bir fikir adamı, bir filozof, bir dahi değildir. Ona büyük düşünür demek onu küçültme demektir. Ona dahi deme ona hakarettir. Sadece nübüvvetini nazarı itibarı almadan büyük bir inkılapçı demek küfürdür. O Allah'ın peygamberidir. İnkılapçılığı Allah'ın ona lütfetmesiyledir. Beşleri ıslah etmesi, Allah'ın lütfetmesiyledir. Büyük işleri halletmesi Allah'ın lütfetmesiyledir. Büyük meselelerin altından kalkması Allah'ın lütfetmesiyledir. Ama bütün bunlara maket olabilecek tertemiz bir ruhu vardı. Ve geldiği zaman bezlerin içinde nasıl tertemiz çırpınıyor. Güvercinler gibi ses çıkarıyor ve yukarılara doğru uçmak için adeta kanat açıyordu. Öyle de altmış küsür senelik hayatında nebiler nebisi bu sohbetini, bu fıtratını muhafaza etti. Dünyaya geldiği anda nasıl temiz ve lekesizdi, öylesine Allah'ın huzuruna, öylesine tertemiz olarak gitti. Bir fark vardı arada, ubudiyetiyle büyük mesafeleri kat etmişti. Çok vadilerde melekleri geride bırakmıştı. Pek çok vadilerde peygamberleri geride bırakmıştı. Pek çok noktalarda Cenab-ı Hakk'ın kulluğuna yeter diyeceği duruma gelmişti. Kendine tazip ediyorsun, ıstırap veriyorsun diyeceği hale gelmişti. Fıtratı, cihetiyle tertemiz, bütün zaffetiyle, çocukluk zaffetiyle Allah'ın huzuruna gidiyordu kulluk cihetiyle büyük mesafeler almıştı ki bunu anlamamıza imkan yoktur. Bir yumurta kabuğu içindeki yumurta, yumurta usaresi bir tavus olmuş, göklerde kanat çırpıyordu, pervaz ediyordu. Bu yumurtayla o tavus arasında münasebet kuramıyoruz. Bir beşer beşer içinden çıkmıştı. Beşeri meleklerin yaşadığı bir hayata, ideal bir sisteme ulaştırmıştı. İşte bu büyük yaptığı işle, onun Arap Yarımadasında o güne göre karanlık Mekke'de o sert kayaların arasında ne bulan bir tohum mahiyetine bakıp bu iki şey arasında münasebet kurmak bu da çok zordur. Abdullah ibn Abdülmuttalib'in oğlu olarak onu ele aldığımız zaman beşer'e neşettiği en varla bunun münasebetini kurmamız bir muvazene kurmamız başımızdan aşkın bir vazifedir. Bunu size gösterme tafatında değilim. Cenab-ı Hak birine, içimizden birine bu gücü, bu kuvveti versin. Bu münasebeti, bu muvazeneyi kursun ve size anlatsın. Elini mi kaldıracak, kolunu mu kaldıracak, bu hakikati uzmayı açık, berrak, her temiz simasıyla size göstersin inşallahü Teala ben de beraber o gösterenden göreyim. Kalbim o imanı sindireyim. O büyük zata inanmış olayım. Ona Allah demedikten sonra hakkında ne söylesen söyle onun kâmetinden aşağı kalacaktır. Bir zata çok sevdiğim, pek çok defa ihtiramla kendisinden bahsettiğim bir zata birisinin derleyip topladığı onun hakkında çok takdirkar ve sita sözleri götürdüm. Ona dinlettirdim, sonra dedim ki bu sözlerde mübalağa var mı? Vallahi bu sözlerde de onun kâhmetinden çok aşağı kalıyor Halbuki ben çok fazla buluyordum kendime göre onları. Acaba haddi mi açtık, sınırı tecavüz mü ettik diyorduk. Evet, o kâhmet-i hakkında kim ne söylerse söylesin. Firdevsiler, Enveriler destanlar yazsınlar, Molla camiler destanlar yazsınlar, Yine onun aşkı işarini anlatamayacaklar. O büyük, o müstesna keyfiyetin, mana ve mahiyetin bir ucunu anlatamayacaklar. Cenab-ı Hak onu tanımaya ve anlamaya muvaffak kılsın. <Gülüyor> Fethanet arz ettiğim gibi idrak demektir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam cidden büyük bir idraktir. Büyük bir kavrayış vardı. İzlak edemediği, kavrayamadığı, altından kalkamadığı 23 seneliklü büvvet hayatında hiçbir mesele yoktur. Allah o kâmeti balaya ayrıca bir libas giydirmiş, peygamberlik libasını giydirmiş, şerefine şeref katmıştır. Beşer içinde çok büyük kimseler vardır. Büyük davalarla ortaya gelirler, ortaya atılırlar. Beşere ışık tutacak, beşeri beşeri kıvama getirecek, olgunluğa kemale erdirecek, büyük kimseler ortaya çıkmışlardır. Ama bunlar büyük kimseye yaraşır, idraka kavrayışa sahip değillerse, ortaya attıkları büyük dava neşünema bulmadan zay olup gitmiştir. İnsanın sadece bu mevzudaki aklı, idraki, fetaneti dahi çok defa kâfi gelmez. İnsan o büyük fetanet, büyük idrak olarak ortaya attığı davayı anlatabilecek, dile getirebilecek, insanların haleti ruhiyesine göre takdim edebilecek duruma, evsafâ, keyfiyete sahip değil ise yine o büyük dava zayi gider. Nice büyük kimseler vardır, velidir onlar. Elmişlerdir, hakikate ulaşmışlardır, ortaya bir dava atmışlardır, insanların o dava etrafında toplanmasını arzu etmişlerdir. Ama ağızlarında dil olmadığı için, gönüllerinin heyecanına tercüman olacak imkana sahip bulunmadıkları için davaları zayi gitmiştir. Bittiği gibi kurumuş, yeşerdiği gibi solmuştur. İnsan o fethanete sahip olur da ama anlatamazsa, anlatamayan çok kimselerin davaları da heder olur, zayi olur gider. Büyük bir dava ortaya atılacak, o büyük davanın enin uzunluğunu kavramış olacak dava adamı. Başı, görüş ufku yüce dağlardan çok yüce olacak, o işin ıstırabını, o işin zevk ve lezzetini aynı anda kavrayacak. Çepeçevre meseleye vakıf olacak. Ondan sonra bütün duyduğu, doyduğu şeyleri rahatlıkla anlatacak. Anlatacak ki çevresine müessir olsun. Bu birinci nokta bunu bizim mürşidimizin tabiriyle ceybi aklınıza koyun diyeyim. İkinci husus, beşer muhtelif sınıflara mensup, muhtelif meselelerde ihtisas yapmış kimselerden mürekkeptir. İnsanların kimisi din adamıdır, dini sahada ihtisas yapar, ilahiyete vakıftır. Fizik aleminin ötesindeki esrara vakıftır. İlahtan bahseder, mabuttan bahseder, hak bir dinin saliki ve zahibi ise mabudu mutlaktan bahseder, onun esma ve sıfatından bahseder. İnsanların kimisi iktisat sahasında ihtisas yapmıştır. Kimisi idari sahada ihtisas yapmıştır. Kimisi siyasi sahada ihtisas yapmıştır. Kimisi reçberdir, kimisi ticaretçidir, kimisi terbiyeçidir, kimisi hükümet adamıdır, kimisi de başka şeydir. Beşer bu çeşit çeşit sahalarda ihtisas yapmış çeşit çeşit sahalara kendisini vermiş, fertlerden mürekkettir. Bu fertlerin her bir kendi sahasında dertleri vardır. Her bir yerlerin çözüm bekleyen problemleri, müşkülleri vardır. Dava adamı büyük insan teker teker bu müşkülleri çözecektir. Dava adamın karşısına iktisatçı gelecek, kendisine ait iktisadi meselelerin çözümünü, halini isteyecektir. İdari adam gelecek, idari meselelerin çözüm ve isteyecektir. Siyasi adam gelecek, kendi sahasına ait meseleleri tevcih edecek, hal bekleyecektir. Reçber elindeki orayıyla, tırpanıyla gelecek, çapasıyla gelecek, ben bağını nasıl yapayım diye soracaktır. Bunların hepsi bizim büyük dava adamına sorulmuş ve hepsi çözüm bulmuştur. Kadınlarla meşgul olan gelecek ondan öğrenecek, nasıl kadınları ıslah ederiz? Çocuklarla meşgul olan terbiyeciler, pedagoglar ondan öğrenecekler. İnsanları bir kıvama getirmek, bir biçime sokmak için uğraşan psikologlar gelip meselelerini ona soracaklar. İçtimai yapacağı psikologlar gelip meselelerini ona soracaklar. Her şeyde, her halükarda bütün beşerin muhtaç olduğu büyük dava adamına müracaat edecek. Eğer o dava adamı, bu müracaatçılardan bir tanesinin sorduğu şeye, ortaya arz ettiği meseleye müşküle cevabı sevap vermezse, o meseleyi halletmezse onun nazarında yıkılıverir ve o onun arkasından gitmez. Beşerin hali daima bu olmuştur büyüttüğü kimselerde pek çok vasıflar onu boğacak kadar kabarık olduğu için hayran olmuş, meclubu olmuş, meclubu olmuş arkasından koşmuştur. <gülüyor> Bunu da yine aklınızın bir köşesine koyun. Ve sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a bakın. O ekzah Beşer, O ekmel Beşer, o beşerin bütün fetanetleri bir araya gelsek fetanetine ulaşamayan müstesna insan nasıl büyük hakikatları ortaya atıyor? Nasıl o hakikatlar ortaya attığı hakikatler beşerin gönlünde maket buluyor? Nasıl insanlar onu kabul ediyorlar her meselede? Matinaderinçber kapısına geliyor. Bağımızı nasıl yapalım? O o mevzuda müşkül küşa meseleyi çözüyor, müşkülü hallediyor, onlar gidiyor, ona göre hareket ediyor, muvaffak oluyorlar. Beşeri nasıl ıslah ederiz müracaatçıları kapısına geliyor. O bu mevzuda halletici, falsedici meseleleri onlara takdim ediyor. Gönülleri inşiraha kavuşmuş olarak huzurundan ayrılıyorlar. Hanımından rahatsız olan, çocuğunu terbiye edemeyen onun huzuruna geliyor. Herkes derdine derman bulmuş olarak geriye dönüyor. Sigarayı terk edemiyorum. İçkiden kendimi alamıyorum, alkolik olmuşum. Şu meseleden kurtulamıyorum. Zinaya inhimak etme durumum vardır. Ahlaksıza sukut etme durumum vardır. Bütün bu meseleleri düğümleri çözer gibi çözüyor, onlara veriyor ve herkes sadrı, şifaya bulmuş. gönlü işrağa kavuşmuş olarak Melek, numun o meclisten ayrılıyor ve huzura kavuşur. O anlayış ve şuur içinde müşküllerimizi halledecek Kur'an'a teveccüh'e Allah bizi muvaffak kılsın. Onun milyona bağlı mübarek sözleri ki her birisi pek çok derde derman, birer reçeteyi havi, reçete muhteviyatına havi mübarek sözlerine dönmeye Allah bizi muvaffak kılsın. Bunlara inşallah gönlümüzden ikinci derecede kendisini bir amel takip eden amin değişli amin deriz. Kendisini amel, aksiyon takip etmeyen amin demeler biraz kuru amindir. Kendisini hareket takip eden aminler amindir. Amin, Allah'ım bunu kabul et demektir. O da sana der ki kulum senden de hareket etmek gerektir. Hareket edeceksin, aminine cevap verilecek senin. İşte öyle amin demeye Allah muvaffak kılsın. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Saadet asrının tarihi, Saidlerin, Said'i kendisinin tarihinin şehadetiyle halletmedi, çözmedi hiçbir mesele yoktur. Bugünkü dersin vaziyetine göre sadece bir iki misalle giriş mahiyetinde bir iki hususta fetaletinin üstünlüğünü arz edip ilerideki derslerde inşallah bunları teker teker arz etmeye çalışacağım. Nasıl büyük bir devlet adamıdır, nasıl baş döndürücü müthiş bir erkanı hattır, nasıl aynı zamanda bir terbiyecidir, nasıl güzel aileyi idare eder, Nasıl çocukla çocuk, Cibril ile Cibril'dir, nasıl Allah'a mülakat olduğu, terakki ettiği zaman imkan alemine aşar, hücub alemine yanaşır, nasıl sıfatı ilahi kavrar ve nasıl tenezzülat nebi içinde beşerle beraberdir, nasıl onu görenler adeta köle gibi görürler, nasıl ona bakanlar onu adeta lahut aleminin bir varlığı olarak müşahede ederler. Bütün bunları misalleriyle arz edeceğim. Siz hep beraber içinizden gele gele duyacak, hissedecek, anlayacak ve Muhammedur Resulullah diyeceksiniz. İbni Huzeyme Muhaddis'in-i Kiram'dan bize ona ait bir vakayı anlatıyor. antiparantiz bir husus dikkatinizi istirham edeceğim. Daha evvel arz etmişimdir bunu. Vakaların İslam'da tespiti bir hususiyet arz eder. Hiçbir milletin tarihi hiçbir milletin kanununa daha evvel yaşam yaşamış olan bir milletin kanununa devlet düzenine ait vakalar olduğu gibi bize intikal etmiş olması iddia edilemez. Tarihçiler, hakaniyüsler vakayı çok defa kendi anlayış ve heveslerine göre tespit ederler. Ve bu tespit edilen, bize intikal eden vakaların pek çoğu da mevzup değildir, itimat edilemez. İslam'da vakalar çok mevsuptur. Bana ait bir vaka mesela İslam'da size intikal ettiriliyorsa şöyle intikal ettirilir. Sizin içinizdeki Ali Efendi benden duymuştur bu vakayı. Ali efendi bir başkasına nakleder, o Ali efendinin kendisine kime naklediyorsa o tarafından çok iyi tanınması lazım. Ne kadar, nereye kadar tanınması lazım? Hayatında hiç yalan söylememiş olduğunu bilmeye kadar tanınması lazım. Aklını hayatının sonuna kadar muhafaza edip ihtilat olmadığına kadar tanıması lazım. Hayatında herhangi bir ahlaksızlığını çok iyi bilmeye kadar tanıması lazım. Şayet, benden o sözü nakleden o zat veya ondan nakleden zat, veya ondan nakleden zat, altı tane silsilede insan varsa, bunlardan bir tanesinin bir yalanını tespit ederlerse, o söz doğrudan doğruya Peygamberden gelse dahi reddedilir, üzerine tükürürler onun. Her zat adeta melek numun olacak. Yalan olmayacak, ahlaksızlığı olmayacak, fıskı fücuru olmayacak ve bunlar birinci, ikinci, üçüncü asırda böylesine ince eleklerle elenmiş, sık dokunmuş ve vakalar böyle tespit edilmiştir. İslam'daki vakalar gelişi güzel değildir. Nice sözler vardır ki imamı Ahmed Ahmet bin Hanbel radıyallahu an ben bir milyon hadis ezberledim diyor. Ve bunların hepsini attım çeşitli arızalardan ötürü, sadece kırk bin tanesini kitabımda tespit ettim. Bunu tespit etmekle yakayı kurtaramamış. Sonra gelen nakatlı adamlar hakkında zan ve şüphe varsa, arz ettiğim silsilede onlar da bir kısmını yine tenkit etmişler. Kendi talebeleri tenkit etmiş, oğlu tenkit etmiş, o mezhebin hayranı, zehbi gibi kimseler tenkit etmişler. İslam'da müthiş bir hakperestlik vardır. Benim hocam söyledi diye kabul etmem, vaka bizatı varsa vaki ise kabul ederim. Vaka üzerine ufak bir gölge düşürücü bir şey, bir zam varsa atarım onu. Bir milyon hadis fikir olsun diye size arş edeyim, bin tane Kur'an-ı Kerim yapar. Ben bunu ezberledim diyor Ahmet bin Hanbel. Hayatımda bir meseleyi iki defa okuduğumu hatırlamıyorum. Bir defa duyduktan sonra unuttuğumu da hatırlamıyorum. Bir milyon hadis ezberledim, 40 bin tanesinin sıhhatına tam kanaat geldi adamlarıyla tanıdım. Bir söz değil. فَقِيهُنْ وَاحِدُ اَشْهَدُ عَلَى الشَّيْتَانٍ مِنْ اَلْفِ Bir tane sözdür bu. Ama bu söz için şunlar vardır. Haddesene Ali, Haddesene Veli, Haddesene Bekir, Haddesene Osman vardır bu hadiste. Bunları da belledim diyoruz. Müstesna bir cemaat olarak Allah'ın yarattığı bu müstesna insanlar, Resulullah'a ait her şeyi, İslam'a ait her şeyi, böylesini ince eleyerek, sık dokuyarak tespit ediyorlar. Onun için kitabında, ve onu rivayet eden zatın ağzında bir vakayı size intikal ettirirken, katiyen, sanki bugün bizim gördüğümüz, şahit olduğumuz vakalar gibi katidir, inanacaksınız. Hiç kimsenin bu mevzuda tereddüdü olmaz ve olamaz. Cenab-ı Vâcibül Hücüt Ette Hazretleri anlatmak istediğimiz meseleleri anlamaya bizleri muvaffak kılsın. Bu hadisin usulü mevzunda bir şeydi, çoğumuzun mevzu olmadığından belki anlayamayız. Ben avamlaştırıp takdim etmeye çalıştım. Bununla da bitmiyor bu mesele çeşitli yönleri var. Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam saadet meclisinde oturuyor. Vakayı nakleden vak'a kahramanı Husayn'in oğlu İmran'dır. İmran çok şerefli bir sahabiydi. Masur hastalığı vardı. Oturamazdı makadının üzerine. Muhakkak yan gelir dururdu. Ben Kabe'yi tavaf ederken bu büyük sahabi der ki, melekler bana selam sana ya İmran derlerdi. Birisi bana tavsiye etti bu basur hastalığını dağla dedi bana. Dağladığım zaman o selam kesildi. Halime arz ettiğim zaman bundan vazgeçmemi söylediler. Vazgeçtim yine selam veriyorlardı bana. Bu genç yaşında çiçeği burnunda delikanlı büyük cazibe karşısında kapılmış cazibeye ve dize gelmişti. Resul-i Ekrem'i babası Husayn'den evvel tanımış inanmıştı. Husayn hala müşrikler arasında dolaşıyordu. Onlar onu ikna etti dediler ki... Sen nafiz kelim bir adamsın, sözün müessir bir adamdır. Şu Muhammed denen insana sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyler anlat, onu bu davadan vazgeçir, çocuklarımızı, hanımlarımızı baştan çıkarıyor, İslam denen şey içine sokuyor, malinde laflar ettiler. Hüseyin bir şey yapacak edasıyla geldi. Geldiğinde mukaddem oğlunu, önce Müslüman olan oğlunu, Hüzuri Risalet Fenahide edeb içinde otururken gördü. Oraya babası mı girmiş, başka bir müşrik mi girmiş, oğlu göz kapağını kaldırıp yüzüne bakmadı. İltifat etmedi. Ona küçük iltifatım olur ki Resulullah'ı kırar diye düşünüyordu. Kusayn oturdu Resulullah'ın huzuruna. Ona bir kısım sorular tevcih etti. Baban mı hayırlı sen mi hayırlısın dedi. Allah Resulü hiç tereddüt etmeden benim babam da senin babam da cehennemde dedi ona. Bu mevzuda efkarınızı bulandırmasın. O gün için öyleydi. Başka hadis kitaplarından nakledeceğim şeylerle İbn-i dışında mevzumuzla alakalı olmadığı halde Resul-i Ekrem'in babasına da kurban olayım dedesine de kurban Acaba Resul-i babası ehl Cehennem mi içinizde bir şey gelmesin? Sahabi çok ağlamış olarak yanımıza geldi. Niye ağladın ya Resulallah? Babamın hidayetini çok Allah'tan diledim. Ama giderken La ilahe illallah demediği için Allah kabul etmedi. Onun için çok müteessirim. Cibirli bir bağlılığı vardı, bir babaydı. Hz. Adem'den gelen büyük nur en son onunla Hz. Amine'ye geçmişti. Aradan bir miktar geçti, pek çok hadisçiler tenkit etseler bile Acluni Keskül Hafa'da uzun hepsinin münakaşasını yapıyor. Yine resul Ekrem geldi, beş aşet vardı. Sevinç vardı yüzünde. Niye sevinç içindesin ya Resulallah? Allah annemi babamı muvakkaten ihya etti. Bana inandılar, üçte ve hidayete erdiler buyurdu. Ama o gün için Husayn ile konuştuğu zaman bu durum yoktu daha. Bunu da böyle bilmekte fayda var. Allah Resulü o gün için senin baban da benim babam da cehennemde demişti. Ve sonra onun sözlerini dinledi ona tevcihi kelam etti. Ya Hüseyin, kem ta'budu min ilahin, kaç tane ma'buda ibadet ediyorsun? Büyük satanetin onu bize getirişine bakın. Meseleyi onun aleti ruhiyesine göre ona takdimin büyüklüğüne bakın. Kaç ma'buda ibadet ediyorsun? Sab'an fil ard ve vahiden fil sema, yedi tane yerde bir tane de gökte sekiz taneye tapıyorum dedi. Eyza asabeka'd dur men ted'u musibet gelip çarptığı zaman kime dua ediyorsun elladi fi sema'ti gökte olana dua ediyorum lata hubela Uzaya dua ettiğin zaman def ediyorlar mı musibeti belli ki def etmiyorlar onu söylemedi huseyin Zeki'ydi. elladi fi sema dedi musibet çarptığı zaman musibete maruz kaldığım zaman göktekine yalvarıyorum فَإِذَا هَلَكَ mal, men تَدْعُوهُ اَلَّذ۪ي فِي Malın bir musibete maruz kalıp felak olduğu zaman kime dua ediyorsun? Göktekine dua ediyorum. فَيَسْتَج۪يبُ لَكَ وَحْدًا فَتُشْرِكُهُمْ O tek başına senin dualarına icabet ediyor, sen söylüyorsun. Sonra senin duana icabet etmeyeni sen ona şeri koşuyorsun. Onun haleti ruhiyesine göre söylenmiş. Bir edibin haleti rüyesine göre söylenmiş, edebiyat kıvraklığıyla ifade edilmiş bu söz, Hüseyin'i büyülemiştir. Hüseyin hiç kere etmeden oğlunu sevinç gözyaşlarına garg edecek sözü söyledi. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Allah Resulünün vazifesi bitmişti, ayrı bir tablo teşekkül edecekti. Bir dakika öncesine kadar babasına iltifat etmeyen İmran, yerinden ok gibi fırlamış, babasının üzerine kapanmış, saçını sakallı öpüyordu. Bu manzara Resul-ü Ekrem'i o kadar hislendirdi ki, gözyaşlarını tutamadı ağlamaya başladı. Şu İmran'ın haline bakın dedi, babası tevhide ermediği, hidayeti elde edemediği için iltifat etmemiş, yüz göstermemiş, Yüz iş ile karşılamıştı ve bir de şu manzaraya bakın babasını nasıl seviyor, nasıl abanmış okşuyor, nasıl başını götünü yalıyor diyordu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı gelmişti onların itimat ettikleri bir insan. Çok söz söylenmemişti. Benim perişan ifadelerim içinde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam arz o sözleri söylemişti ama o sözler onu büyülemişti. İki kuvvet vardı Resul-ü Ekrem'in sözlerinde, bir alabildiğine samimi ve muhlis'ti, Allah'tan başka bir şey düşünmüyordu. İki müthiş bir ruh üstünlüğüne sahipti, üç Allah nübüvvetle serfiraz etmişti ve talakati lisaniyesi vardı, kime nasıl söylemek gerekiyor onu söylüyordu. Yeni ekmeğe pepe diyen bir çocukla konuşurken, çocuk sanıyordu ki sokakta bir arkadaşımla konuşuyorum. Yaşlı acuse bir kadınla konuşurken, sanıyordu ki kendi mahallesindeki yaşlı bir kadınla konuşuyorum. Bir Edip resul Ekrem'le konuşurken, dünyanın en büyük edebiyatçısı bir Edip ile konuşuyor sanıyordu. Hükümdarla konuşurken kurban olayım, sanki saraylarda terbiye görmüş, o adab ve erkana göre konuşuyordu. İşte bu birbirinden çok uzak ve fakat birbirini tamamlayan, bu mümeyiz vasıfları nesinde toplayan resul Akram Ekrem için az gelse dahi çok gelse dahi diyeceğimiz tek şey var. Muhammedur Resulullah, Muhammedun Habibullah'tır. Resul-ü Ekrem aleyhissalatu vesselam büyük fetanet olarak kendi cemaati içinde meydana gelen kardeşalıkları bir kahvaltı idaresi, kahvaltı yapma rahatlığı içinde hallediyordu. Biz bu meseleleri belki pek çoğumuz anlayamayız ama on tane adamı bir evde idare etme, yirmi adamı iki evde idare etme, 30 adam 3 evde idare etme durumuna gelen herkes bunu çok rahatlıkla anlar ki insanları idare etmek çok zor. İnsicam içinde onların hayatını devam ettirmek çok zordur. Devlet reisine sorun devletin ne kadar zor idare edildiğini, terbiyeciye sorun düşündüğü, hissettiği ve fakat terbiye ettiği kimseye aktaramadığı meselelerin aktarılmasının, mahkez bulmasının ne kadar zor olduğunu, bir aile reisine sorun aileyi idare etmenin ne kadar zor olduğunu. Hela o aile içinde kuma birbirine zıt, düşman bir kaç tane kadın varsa bunların idaresinin ne kadar zor olduğunu çok iyi bilirler. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi de bir cemaat başında, bir aile başında bir terbiyeci, bir idarecidir. Binlerce müşkül her an karşısına çıkar. Hem Araplar gibi seriül teessür, seriül gazap bir cemaat. Bugün gitseniz aynı şeyleri göreceksiniz. Canı sıkılırsa hiç tereddüt etmeden elin aldığı sopayı senin hemen yeni fabrikadan çıkardığın şavrelerinin üzerine indiriverir. Hiç tereddüt etmeden beni taksiyle şuraya götür damarına dokunduracak bir şey yaparsan açar taksinin kapısını vurur seni dışarıya atar buyur der buraya çeker gider. Paranı da almaz hiçbir şeyini de almaz böylesine serülgadab bir fıtratta, böylesine çabuk heyecanlanır, çabuk öfkelenir bir fıtratta olan insanların, kılıçlarla birbirlerini delik deşik ettikleri bir devirde, o insicamı devam ettirme müthiş bir şeydir. Müthiş bir dirayetin, müthiş bir kiyasetin ifadesi ve bunların arkasında nübüvvet vardır. Hüneyin vakasını mütakip, Mekke sonra havazin dediğimiz, o güne göre kafir olan bir cemaatin mevzul bulunduğu, yaman atıcı olan bu cemaatle resul Ekrem harp yaptı, mağlup oldular. Bu vakayı da bize Ahmet bin Hanbel naklediyor. Ravi hadis, Sa'id Said'l-Hudri, Medine'nin şerefli asabında. Elde edilen ganimeti Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam asabına dağıtır. Müellafetül kulub dediğimiz İslam'a girsen mi girmesen mi tereddüdünü taşıyan, kitla haleti ruhiyesi içinde kalabalıklara uyup sürüklenip giden kimseler var. O gün gönülleri hoş edilirse İslam'a girecekler. Ve İslam sinelerine oturduktan sonra da onu gönülden benimseyecek kimseler vardı. Ebu Süfyan gibi, Hz. Muaviye gibi, Safvan İbni Ümeyye gibi kimseler vardı, İkrime gibi kimseler vardı. Bunlar İslam'a mal edilirlerse, İslam'a sahip çıkarlarsa ilk fırsatta sonra tarihi hayatlarının şehadetiyle sabittir ki hırzucan etmişler, büyük işler yapmışlardır. Onlara Allah Resulü daha çok verdi, hatta Safvan yığın yığın koyunları görüp beğenince, beğendiğini Resulullah görünce onlardan 100 tanesi, 200 tanesi senin olsun diyordu. Böylesine cömertliği gören bu insan, ''Ey cemaat Resulullah'a ittiba edin, vallahi bu insan yalancı değildir.'' diyordu. ''Bu insan ancak Nebi olabilir.'' diyordu. Ne yazık üç sene Mekke devrinde, 8 sene Medine devrinde gördükleri halde inanmadıkları insanı, kabul etmedikleri insanı o dakikada kabul ediyorlardı. Bu iş burada bu şekilde devam ederken öbür tarafta Medine'nin delikanları vardı. Bedir'de Resul Ekrem'in önünde savaşan, Uhud'da Resul Ekrem'in önünde aslanlar gibi savaşan, Hendek'te yine ölen, Ahsap vakasında yine onun önünde olan Hüneyin bakasında yine Resulü Ekrem'in önünde olan ve birkaç saat evvel Allah Resulü'nün etrafından halk dağıldığı zaman Ansarına Hazret'ine, üstüne seslenmişti. Ve beylik yere deyip etrafında sarp bağlamışlardı. O kimselere çok fazla bir şey vermemişti. İçinden bazı şeyler geçen delikanlılar olmuştu. Belki şunlar geçmişti işlerinden, işlerine tercüman olmayalım. Suizan etmiş oluruz. Onlar hakkında suizandan Allah'a sığınırım. Adam, kendi kavim ve kabilesini bulduğu herhalde Mekke'de kalacak akıllarından geçmiştir. Bizim kılıçlarımızdan henüz kanlar damlıyor, kafirlerin kanları damlıyor, o ise yeni Müslüman olmuş kimselere ver. Sahabinin mala mülke menala teveccühü yoktu. Ama Resul-ü Ekrem'in iltifatına ehemmiyet O versin de bize, biz de dağıtalım. Böyle bir iltifat bekliyorlardı belki. Beyninden vurulmuş gibi Sa'd ibn Resulullah'a durumu arz etti. Gençlerde böyle bir hissiyat var. Sen nasılsın dedi, ben kavmimin elçisiyim ya Resulallah, onlardan bir insanım dedi. Sen onları bir yerde topla dedi. Topladı, Allah Resulü geldi. Bir dava adamı düşünün ki, uğrunda hırzucan eden, her an ölüme hazır olan bir cemaat, onun hakkında az dahi olsa inhiraf ediyor, küçük bir şey düşünüyor. O huzurun edebine muhalif bir fikirde, bir beyanda bulunuyor. Allah Resulü bunun ıstırabıyla karşılarına çıktı. Allah'a hamdü sena etti, büyüklüğünü dile getirecek şekilde. Allah nasıl büyük, ne kadar büyükse onu büyüklüğüne göre sena etmek Resulullah'a hasdı. Kimse onun sena ettiği gibi edemez. Bunu da yerinde dualarını arz ederken size arz edeceğim. Göreceksiniz, duada dahi eşi menendi yoktur. Sözlerini şöyle devam ettirdi. أَلَمْ أَعْتِيكُمْ دُولَّا لَمْ kum. وَعَالَةً فَاَغْنَاكُمْ وَاَعْضَاءَ فَأَلَّ فَاللّٰهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Ben gelip de sizi dalalet içinde bulmadım mı? Allah bu sayede sizi hidayet etmedi mi? Ben gelip de sizi fakr-u zaruret içinde, Medine'nin pazarına Yahudi hakim ve onun esiri sizi bulmadım mı? Gelmem sayesinde Allah sizi zengin kılmadı mı? Ben gelip de sizi birbirinize düşmüş, birbirinizi kılıçlarınıza delik deşik eder vaziyette bulmadım mı? Bu sayede Allah sizin aranızı tehlif etmedi mi, sizi kardeş yapmadı mı? İşte Cibu dedi. Siz de cevap verin. Ne yaptıklarını çok iyi anlamışlardı. O huzurun edebini de çok iyi bilen bütün ansar, delikanlılar, bu işe karışmayanlar da dildir olmuş, rahatsız olmuşlardı. Hepsi başlarını, çeketlerini, şübbelerini altına sokmuş, sadece ağlıyorlardı. Size bir şeyler söyleyin bana, onlar bir şey diyemiyorlardı. Bir bima'za nücibuke ya Rasulallah, el lillahi ve rasuli, sana nasıl cevap veririz? Ne demeye hakkımız var? Minnet Allah'a ve Allah'ın Resuluna diyorlardı. Allah Resulü yol gösteriyordu onlara. اِنْشِئْتُمْ kultum, fasadaktum فَسُدِّخْتُمْ Eğer isteseniz şöyle diyebilirsiniz, doğru söylemiş olursunuz, başkaları da sizi bu noktada tasdik eder. Şöyle deyin, اِنْشِئْتُمْ لَقُلْتُمْ فَسَدَقْتُمْ ve وَقَائِبًا فَأَمَّنَّاكَ ve وَيَا وَعَائِلًا فَاَغْنَيْنَاكَ فَاَا فَاَاسَيْنَاكَ Çeşitli rivayetler, sen bize kavminden kovulmuş olarak geldin, aldık seni himaye ettik. Fakir olarak geldin, seni zengin ettik. Sen korku içinde buraya geldin, sana teminat verdik. Onlar hiçbir şey söylemiyorlardı, elmenulillahi ve وَرَسُولِهِ diyorlardı. Minnet ve şükran Allah'a ve Allah'ın Resulü'ne olsun bir şey demiyoruz ya Resulallah diyorlardı. Ben bir kısım kimselerin kalbini telif etmek için dünya emtiatı namına verdiğim şeyler sizi üzdü müteessir mi etti diyordu Allah Resulü. El mennü ve Resulü diyorlardı. Bir mesele hallediyordu. Tark kolu bir cemaatın içine bir şey düşmüştü, bu mesele halledilmezse İslam ilerlemezdi, bu mesele halledilmezse onun getirdiği şeyler tahakkuk etmezdi, mesele halledilecek. Sadece suri bir hakimiyet bir dikta meselesi değildi, bu gönüllere hakim olma meselesiydi. Onun için kalbe bir pas gibi gelen konan tereddü silecek, izale edecektir. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara cennette müstekeller gibi şu haberleri veriyordu. Ema turduna ya ma'şer el ansar en yezheba nasu ila rihalihim biş-şai ve'l-ba'id ve tezhebun antu rihalikum sallallahu İstemez misiniz ey cemaat? Ansar topluduğu Halk koyunlarla, keçilerle göçlerine gitsinler, memleketlerine gitsinler. Siz koyuna, keçiye, deveye mukabil Allah'ın Resulü ile gitmek istemez misiniz? Herkes o kadar hoşnut, o kadar razı, رَضِينَ بِهَدَ taksim diyorlardı. Bu taksime razı olduk diyorlar. Allah Resulü da فَوَلَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ لَوْسَلَكَ النَّاسُ شَعْبًا وَسَلَكَتِ الْاَنْسَارُ شَعْبَلْ لَسَلَكْتُ شَعْبَ الْاَنْسَارِ Nefsim elinde olan Allah'a yemin ediyorum ki, bütün insanlar bir vadiye gitse, benim Ansarım da bir vadiye gitse, ben Ansar'ın gittiği vadiye giderim. Ve sonra ellerini kaldırdı Ansar'a dua etti. اللهم ارحمل الْاَنْسَارِ وَبْنَاءِ الْاَنْسَارِ وَبْنَاءِ اَبْنَاءِ Ansar. Allah'ım benim Ansarıma merhamet et. Evlatlarına da merhamet et, evlatlarının evladına da merhamet et. Üç nur asrını Allah Resulü mübarek duasıyla çerçeve içine almış oluyor. Sahabe asrı, Ansar asrı. Tabiin asrı, Ansar'ın evladının asrı. etba Tabiin Tabi'nin asrı, Ansar'ın evladının evladının asrı. La buna yine Buhari'de hadis ile hayrul <gülüyor> kurun karni summa allazi yalunhum summa allazi yalunhum summa allazi yalunhum. An hayırlı asır içinde bulunduğum asırdır. Başka bir rivayette en allazi fihi sözü var. Ondan sonra ondan sonraki asırdır. Ondan sonra da ondan sonraki asırdır. <gülüyor> Nice küçük meseleleri halledemeyen bizler, cemaatimiz içinde meydana gelen küçük vakalar karşısında mağlup düşen bizler, daha büyük felaketleri tevlid edecek o vakaları halledemediğimizden teşeddütü ara ortaya çıkıyor. Cemaat birbirine düşüyor, fertler birbirine düşman oluyor. Bir sapta omuz omuza duruyorlar meseleyi halledememişiz, tam gösterememiş, takdim edememişiz, evet. aynı safta beraber omuz omuza, diz diz'e dokunup durduğumuz, beraber Allah bildiği büyüktür dediğimiz, karşısında secdeye geldiğimiz, mabud-u mutlakın karşısında dururken dahi kalplerimiz birbirine yanaşmıyor, gönüller birbirini sevmiyor, yapıcı imtizaç tahakkuk etmiyor, Cemiyet karma karışık ciddi bir anarşik içinde sürüklenip gidiyor. Bütün yeryüzünde 500 milyon İslam alemini düşünün. Bu İslam alemi içinde imana, Kur'an'a ve Resulullah'a sahip çıkan, müstesna bir kısım devletleri bir tarafa koyacak olursak, geri olan bir kısım devletler İslam itibariyle, Müslümanlar yüzde yetmiş, yüzde seksen nüsbetindedir. Bu yüzde yetmiş, yüzde seksen nisbet bir arıya gelmediğinden onların kaderlerinde başkaları rol oynamaktadır. Onların istikbale ait tarihlerinde başkaları müessir olmaktadır. Onların yapacakları şeyleri başkaları kıvama biçime koymaktadır. Bütün İslam alemi esasen sayı bakımından, kemiyet bakımından kahir bir üstünlüğe sahip olmakla beraber pariyadır kendi yurdunda, Dilencidir, gedadır kendi yurdunda, esirdir başkalarının. Hem esir olduğu kimseler de ne dinine ne diyanetine, ne Allah'ına ne de peygamberine saygısı olmayan kimselerdir. Orucunu yiyen kimselerdir. Küstah ki Allah'a karşı terbiyesizlik yapan kimselerdir. Namazını kılmayan kimselerdir. Paslı vicdanlardır, kirli alınlardır, abdestsiz yüzlerdir. Namaz mahrumu kimselerdir, Allah'tan fersah fersavuzah rahmetinden mahrum kimselerdir. İşte bunu yapamıyoruz, bu telifi ve ittifakı temin edemiyoruz. Müsamahamız yok, merhametimiz yok, idrakimiz dar, fetâvetten mahrumuz. Bütün bunlarla beraber 20 kafa bir araya gelirse 20 kafa olur. 40 tane göz olur, 40 tane kulak olur. Gelin 40 kulak olarak bu işe kulak verelim, 40 göz olarak bu işe bakalım, 20 tane akıl olarak bu işi düşünelim. Belki halledebiliriz. Deme varken kimse diğerinin yanına gitmiyor, kimseyle imtizac etmek istemiyor, birbirimize düşüyoruz. Bu karma karışık sözleri niye arsettim? Mütehheg hiç bir cemaati. Cidal ve mücahededen başka bir şey düşünmeyen bir cemaati, onlar için adam öldürme, bit öldürme kadar ehemmiyetsiz olan bir cemaati, nasıl şiracaya sokuyor, nasıl imtizacı ittihat ve ittifak içinde devam ettiriyor, nasıl kimsenin burnu kanamadan 23 senelik bir hayat yaşattırıyor, nasıl umranlar kuruyor Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın, Büyüklüğüne beraber bakmamız için bazı böyle menfi meseleleri sadece bir kıstas olsun, karanlığı nispetinde ışığa, ışığa medet versin, yardım etsin, daha fazla vücuduna yardım etsin diye arz etmiş oluyorum. Yoksa cemaat İslamiye'nin perişaniyetini, mezelletini, meskenetini öyle mübarek bir ayda mübarek bir günde söylemek bana da çok hoş gelmiyor. Bunu inşallah kıstas yapalım ve resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın büyüklüğüne hep beraber bakmış olalım. Bu hususta inşallah ilerideki derslerde misalleriyle daha pek çok şey size arz edeceğim. Bir de onun, minberde de devam ettiğim, onun o büyük fetanete tercüman olan dilinin, nasıl nafizül kelim nasıl natuk nasıl en büyük hakikatleri çok rahatlıkla ifade ediyor aklıma geldiği kadar unutmamdan dolayı unutacağımdan dolayı Allah'a buyursun size arz etmeye çalışayım Allah yar ve yardımcımız olsun tevhükini bize yar etsin Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam öyle söz söyler ki onun bir milyon hadisini takribini Efhalini ifade eden şeyleri her biri birer vecizedir diye alsanız, levhalar halinde evlerinizi assanız cezadır. ve beşer onun söylediği sözlerin üzerine söz söyleyemeyecektir. Sadece onun cevab-ı diyoruz. Bin tane hakikati bir tek cümle içinde ifade etmek gibi üstün ifade kabiliyeti. Büyük satanetin dille tezahürü. Büyük gönlün büyük ruhun dille tezahürü. Bu mevzuda söylenmiş pek çok söz vardır. Hatırımda kalanları olarak bir iki tanesini arz edeyim. Emranini Rabbi bi tis'in. Hashyetillah fi's sirri ve'l alaniyyati. Ve'l adli fi'l ghadbi ve'r rida. Ve'l qasti fi'l fakri ve'l gina ve an ıslı man kat'an ve u'ati men haramani ve a'fu ammen zalani ve all yakuna samti fikran ve nutqi zikran ve nadri ibrete ve amuru bil ma'ruf hemen sözün arkasından arz edeyim söylediğim cümlelerden her birerleri için İmam-ı idrakinde anlayışında bir adamın bir mektubat yazması lazımdır. Bu sözlerden her birini ancak bir mektubat şerh edebilir. Rabbim bana dokuz şey emretti. El adlu fil gadabi var Öfkeli olduğum anda, hoşnut olduğum anda istikametten ayrılmama, sözümde istikametten ayrılmama, hareketlerinde istikametten ayrılmama, ruhi muazene ve dengemde istikametten ayrılmama. Hiç ayrılmamıştı, hayatı ve vaziyeti buna canlı delildir. Onun başına gelen musibetler, Everest tepesinin başına gelseydi yerle bir olurdu. Halbuki o 60 küsür yaşında vefat ederken sakalında 3-5 tane beyaz tüy vardı. Ve bir delikanlı gibisindeydi, bir delikanlı gibi görkemli, güzel ve cazipti. Hiçbir şey kaybetmemişti. Gözyaşları ağlıya ağlıya eğer, gözyaşlarından akan su bir çay olsa aksaydı, o çayın aktığı yerde çok çınarlar bitecekti. Her gece seccadesi ıslanıyordu ve her gece o seccade pencereden aşağıya asılıyordu. Ama bu gözlerinin güzelliğinden bir şey götürmemişti. Belli ki teessir hali, belli ki gadeb hali ona müsavi gelmiş. Nasıl bir şairimiz, halk şairimizdir. Hoştur bana senden gelen, ya taze gül yahut diken, ya fil atu yahut kefen, Senden o hem hoş hem bu hoş, veya lütfun da hoş, kahrın da hoş. İster kefen gelsin, ister at gelsin, ister cübbe gelsin, ister kahır gelsin, ister lütuf gelsin, ister hayat gelsin, ister ölüm gelsin, senden geliyor ya hoştur. Ruh bütünlüğü, kafa bütünlüğü, cisim, ceset bütünlüğü içinde hakikaten dediği şeyi harfiyen yaşamış mutlak ve mustarip olmamıştır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve yıpranmamıştır. En küçük hadiseler karşında karşısında saçını başını bembeyaz eden, mustarip görünen kimseleri kıstas yapın da Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'a bakın. Vel-kısf fil fakr Zenginlik anında da fakirlik anında da iktisadı elden bırakmama. Dünyanın servetleri, hazineleri aktığı zaman size bir misalle bunu birkaç defa arz etmiştim. Hz. Ömer'in onun evinin manzarasının müşahedesi çok tatlıdır. Evinde bir dağarcık bir iki tane deri, bir sağ kadar arpa ve Allah Resulü'nün altında da hurma lifinden mensuç bir hasır vardı. Bu manzara Ömer'i hüçkıra hüçkıra ağlatmıştı. Dünya servet, Zinet ve debdebesinin o hanenin içine akması Resul-ü Ekrem'in hayat düzenini değiştirmeye tesir etmemişti. Bir tane keçisi vardı Medine'ye gittiği zaman, bir tane keçisi ya vardı ya yoktu vefat ettiği zaman. Resul-ü Ekrem aleyhissalatu vesselam dünya serveti gelip geçmişti, dibi delik bir kese gibi bir keren içine uğramış ve altından düşüp gitmişti, hiç kale almamıştı. En zengin olduğu devirlerde iki günde bir yorsa, fakir olduğu devirlerde de o kadar yemişti. Karnını zenginlik ve fakirlik devirlerine göre ayarlamamıştı. İşte iç ve dış yapısını ifade eden bu hususu, vel kastı fil fakri vel gina diyor ki, beşerin söyleyeceği cinsten sözler değildir bunlar. وَاَاَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِيهُ Benimle alakasını kesenleri gidip ziyaret etmem, gönlerin, gönüllerini hoşnut etmem. Rabbim bunu da bana emretmişti. O gönlü Allah bizlere lütfeylesin eylesin u Teala. Bizden bir alaka kesene bin alaka kesiyor, fersah fersah uzaklaşıyor. Üstelik de bir sürü dedikodu, gıybet ve ipe gelmeyen laflar savuruyoruz. Allah bizi ıslah etsin. Ve en asle man kat'ani, kadiy eden, kesin hatlarla benden kopan da gidenleri ziyaret etmemi, onları hoşnut etmemi de Rabbim bana emretti diyor. Açık söylüyor, açık yapıyor, büyük hakikatleri ifade ediyor, söz sultanı olduğunu gösteriyor. Söz sultanının yanında atılan taş başlarar huzuruna tam inansam belki dilim tutulacak ama tam inanamadığım için işte konuşuyor ekvezelik yapıyorum Allah affetsin. Ve en autiye men haramani bana vermeyen birine bana vermeyene vermemi emretti Rabbim. Bana vermeyecek, yüzüme bakmayacak, ihsanda, hediyede, ve ataya da bulunmayacak ama Rabbim bana diyor ki sen ona durmadan ver. Vermeyene ver. Vermiş, olmayan olmayanadır. Ver, ne kesebil, sıkıya ver, Cimriye ver, durmadan ver, vermeyenlere ver. Rabbim bunu bana emretti diyoruz. Biraz Arapçaya vakıf olsa insan, bu sözlerin edasına biraz vakıf olsa, büyük manalara giydirilmiş bu elfaza biraz vakıf olsa Resul-i Ekreme, benim gibi o da söz sultanı diyecektir. Ve İmanı daha üstün, daha seviyeli olan kimseler, belki benim biraz evvel temenni ettiğim şeye maruz kalacak, dilleri tutulacaktır. ve وَاَمَّنْ ظَلَمَن۪ي Bana zulmedeni de Rabbim affetmemi bana emretti, sana zulmedecekler, kıyacaklar, bunu da yapmıştır Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Mekke fethine kadar ona yapmadık iş bırakmayan kimseler, o gün sıkışınca Hazreti Ali'ye müracaat etmişlerdi. Ve Hz. Ali onlara, تَلَّهِ لَقَدْ اٰفَرَكَ اللّٰهُ ve وَاِنْ كُنَّ Bu Hz. Yusuf'un kardeşlerinin, Hz. Yusuf'a bütün kötülükleri yaptıktan sonra aff için müracaat sadedinde söylediği sözlerdi. Mekke'ler de aynen Resulullah'a yapmışlardı. Beytullah'ın etrafında toplandılar, Resul-i Ekrem gelirken oraya, ve Allah ﷻ lakin azrak Allah ﷻ ﷺ ve yine kın namalı kın namalı kın yoktur. kın namalı kın namalı kın namalı kın namalı kın namalı kın namalı kın namalı kın namalı kın namalı kın namalı kın namalı kın Sükût durursam düşünmemeye emretti Rabbim bana boş durma dedi. Ve an yakuna sanki fikren ve nazar ibreten ve nazar fikren. La houla wa la kuweṭ illa billah. Etrafa bakışında ibret olsun diye Rabbim bana emretti ve âmura bil ma'ruf. Ve bir de Rabbim bana ma'rufi emretmemi emretti. Güzellikleri insanlara anlatmamı emretti. Demek suretiyle, ta devr Adem'den devrimize gelinceye kadar Beşer'in söyleyeceği sözlerin en büyüklerini, yığın yığın ciltlerle, kitaplarla anlatılması imkansız olan, Hakaiki dile getiriyordu. Büyük bir ruhu vardı. Müstesna, müşerih bir gönlü vardı. Ağır bir vazifeyle tavzif edilmişti. Müthiş bir fetanete sahipti. Ve bütün bunları dile getirecek bir dili vardı. Ben o nameten müteheyyicim ki yoktur ihtimali terennümüm der. Mevlana İhbal. Ben o nameden müteheyyicim ki yoktur ihtimali terennümüm. Dile getiremeyeceğim name beni bilgir eder. Gönlümde manalar kabarır kabarır, gırtlağıma kadar gelir ifade edemem. Koşarım, heyecanlanırım, duyarım fakat duyuramam. İşte ondan çok rahatsızım. Tam asır olan bizim şairimiz de ona mukabil şöyledir. Ağlarım ağlatamam, hissederim söyleyemem, Dini bağlı kalbimin bundan pek bir bu da Mehmet Akif'tir. Ağlarım ağlatamam, hissederim söyleyemem, dili bağlı kalbimin bundan pek bir Ama Nebi ağlar ağlatır, hisseder söyler, dili bağlı değildir onun. İçine ne gelirse onu Allah terennüme imtihan verir. Onun içindir ki, onların arkasında üç beş adam meydana gelmemesine mukabil, beşerin binlerce, milyonlarca dahileri nebiler nebisin arkasında felç felç coşar. Felç felç ruhu kuruşa gelir, mevceleri ta asrımıza kadar gelir. Cenab-ı vâcib ve Cütüvete Hazretleri, Füyü zat-ı esrar-ı istifade eden Salih Zümre'ye bizleri ilhak buyursun. Yar ve yardımcımız olsun, tevfikini yar etsin, bizi iki canla bahtiyar etsin. Bu mevzuda arz edeceğim misaller, hadis olarak daha birkaç tane vardı kafamda tasavvuruma göre. Vaktin müsaadesizliğiyle müsaade ederseniz önümüzdeki cumaya bırakmak istiyorum. Bugünlük bu kadarlıkla ihtifa edeceğim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bizlere hüsnü hatimeler ihsan eylesin. Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ı tanımaya muvaffak kılsın. Lillahi Teala'l-Fatiha. Muhterem Müslümanlar! Peygamberlerle boy ölçüşülemez. Onların muazzaf ve mükellef bulundukları vazifeye, katları bizim anlayışımızın, idrakımızın üstündedir. Müstesna bir ruha sahiptirler. Müstesna bir kalbe sahiptirler. O müstesna ruh, müstesna, müstesna kalp, ileride Cenab-ı Hakk'a teveccüh edeceğine, etmiş olmasına bir mükafatı acile ve acile olarak Cenab-ı Hak peygamberlikle terfiraz etmiştir. Ruhla, ceset arasında, mana ile bakız arasında, zartla mazruf arasında ciddi bir münasebet vardır. Hayatlarında iradelerini sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'ın rızası istikametinde kullanmayı düşünecek olan o zatlar, Allah tarafından daha önce bilinmiş, nübüvvetle serpiraz edilmiştir. Ismarlama şekliyle, sözüyle anlatacağımız o müstesna zatlar, nübüvveti, ibadet-ü kazanmamışlardır. Sadece Allah Celle Celalü ve Tekaddes Hazretleri, beşeri irşad etmek için o büyük vazifeyi onları tavzif etmiştir. Ama onların hayatına, en ince teferruatına kadar dikkat ettiğimiz zaman görüyoruz ki, onlar hakikaten bu vazifeye layık ve Cenab-ı Vâcib-i ve Tefettes Hazretleri, onları seçmede böylesine terpiraz etmede hikmeti sübhâniyesiyle aynı hak bir iş yapmıştır. Zaten Allah'ın yaptığı şeylerde hak olmayan bir şey tasavvur edilemez. Onun içindir ki nübüvveti düşünürken biz bizi üstümüzde varlıklar olarak düşünüyoruz. Ve onun için nebilerin arkasından giderken onların arkasından gitmeyi herhangi bir beşerin arkasından gitmeye tercih ediyoruz. Bu beşer babamız olsa dahi ben suya düştüğüm zaman çırpınırken beni kurtaran olsa dahi Annemin ırzına geçecekleri anda onu kurtaranlar olsa dahi Resul-ü Ekrem'i bütün beşere, bütün kaiplere, bütün muktedabihlere, bütün mevzuk kimselere tercih ediyoruz, bütün nebileri de tercih ediyoruz. Bizim nebilere uyma mevzuundaki hassasiyetimiz, ciddiyetimiz herhangi bir beşere bağlılıkla asla mukayese edilemez. Bir misal olarak asla anlatılamaz. Peygamberlere bağlılık onların Allah'a bağlılığı nispetindedir. Peygamber Allah'a ne kadar bağlı ise biz de peygamberlere o kadar bağlıyız. Ve şayet bu mevzuda küçük bir zaaf kendini gösterecek olursa sen o peygambere bağlılıktan kopacak, ümmet olmadan sukut edecek, şefaatinden de mahrum kalacaktır misal kabul etmez, mesil ve mukayese, muadene, muadele kabul etmez bu hakikati anlatırken, biz onların yaptığı vazifelerden, o pırıl pırıl vazifelerinden bir kısım tablolar takdim etmekle meseleyi tedbir ediyoruz. Mevzu orada bitirirken Allah Resulü'nün huzuruna gelen müşkiller hallediliyordu. Beşere, beşerin idrakına göre hakikatları anlatıyor, onların içindeki ukdeleri, işlerine gelen tasları izale ediyor ve gerçek huzuru, gerçek saadeti, gönüller üzerine taht kuran gerçek saadeti getiriyor, tesis buyuruyor, insanlığı da metbul ediyor. Bir milyon hadisin hafızı dediğim Ahmet Hanbel, şerefli Medine sahabisi, Ebu Umametül Bahili radıyallahu anh hazretlerinden bize şunu naklediyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, inşallah meclisimiz, mescidimiz, o büyük manadan hissedar olan meclislerden, mescidlerden olsun. Saadet aslında, saadet insanlarının içinde saadet mescidinde oturuyor bir delikanlı içeriye girdi. Rengi benzi kaçmış bir delikanlıydı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a doğru yaklaştı. Suyu Suikast muikast olur diye belki fazla da yaklaştırmadılar ve girebildiği kadar girdi resul Ekrem'den bir şey istedi. Ey Allah'ın Resulü dedi. Nefsimi hislerimin ettireyim. Zina etmem hususunda bana müsaade buyurur musunuz? Ben muvahhidim, müminim, namazımı kılar, oruçumu tutarım ama izdivaç yapacak durumum yok. Bu hususta bana, şahsıma mahsus olmak üzere müsaade buyurur musunuz? Ashab-ı kiram kim bilir adamı nasıl karşıladılar, yüzlerini nasıl ekşettiler ve kaç tanesi kim bilir hançerinin kabzasına elini götürdü. Ama Allah Resulü onlara tekine ve sükun tavsiye ederken, beri taraftan delikanlıya da udun minni'' diyordu, bana yaklaş diyordu. Delikanlı, Resulullah'a yaklaşınca şu soruyu ona tevcih etti ilk defa. Nasıl delikanlının gönlüne giriyor? Nasıl o şehedi hisleri tutarıyor, elinde tanışıyor? Nasıl gönlüne tak oturuyor? Ve o delikanlı camiden çıkarken nasıl geri indiğine zahir, Nezafet ve ne içinde çıkıyor, tatlara seyrederiz. Allah Resulü soru soruyor. <gülüyor> Sen bana teklif ettiğin bu şeyi, birisinin senin anana yapmasını düşünür müsün, arz eder misin? Beyninden vurulmuş gibi delikanlı küklüyor. La vallaha ya Resulallah. Allah beni sana feda kılsın, ruhum sana feda olsun, istemem böyle bir şeyi ve hâkaza'd-d-nâs senin gibi hiç kimse anaları için böyle bir şey yapılmasını istemez efed tuhibbu kızın için böyle bir şey yapılmasını ister misin La yâ resûlallâh nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah ruhumu sana feda küsün kızım için de böyle bir şey yapılmasını ister Vaka zâlkenler, la yuhibbûne li benatihim. Hiç kimse kızları için böyle bir şey yapılmasını istemez. Sekin hatta temkin Allah Resûlü delikanlı için ediliyor. Ben soruyor tekrar ber tekrar. Eğer duhibbuhûluk diyor, kız kardeşin için olmasını ister misiniz? Aynı cevabı alıyor. Li enmeti halan için olmasını ister misiniz? Aynı cevabı alıyor. ''Ni hâle teyzen için olmasını arz eder misin?'' Aynı cevabı alıyor. Allah Esru'u sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini tamamlıyor. Unutmayacaksın! Senin benden istediğin şey, o şey yaparken, birinin anası, birinin kız kardeşi, birinin kızı, birinin halası, birinin teyzesi olacak. Ve son ameliyeyi yapıyor. Hayat bahşe olan mübarek elini delikanlının göğsüne koyuyor. O el ki yeri geldiği zaman içine aldığı çakılı kumları düşmana serp, serptiği an güller ve bomba oluyor. Düşmanın gözünü çıkarıyor düşmanı geriye tükürüyordu. Püntüyor, o el ki ashabı susadığı zaman yukarıya doğru kaldırıyor cemaliyle. Şefkat Allah'a teveccüh ediyor on parmağından on musluklu çeşmeler atıyor bu ashabla su veriyor. O el ki Celalle, şiddetle hiddetle kamera kaldırdığı zaman iki şak oluyordu ve Kur'an bu hafif adı tercüme ederek bize intikal ettiriyor. İşte o mübarek eli, dertlere, dertlilere derman taşıyan mübarek eli bizim dertli delikanlının göğsüne koydu. Dertli iyice gönüller canları dudaklarına gelmiş, Resul-i Ekrem'in şifa bahtı olan elinin göğüslerine konduğu, konması gerektiği şu devirde o ele ne kadar muhtaç olduğumuzu düşünsinler. Gelip anlıya kulağına gibi şu duayı okuyordu. Duayı Allah nikahbandı. Her şeyi duyan Allah duyuyordu. Duayı yapan Resulullah'tı. Bu arada o duayı amin diyen sahabi gönlüydü. Allahümme afir zembe vatah yil kalbe ve ahd illa Allah'ım bu delikanlının günahlarını maafir Allah'ım bu delikanların günahlarını maafir Allah'ım sen bunların kalplerini temizle. Sen bunun kalbini temizle diyordun. Ve namusunu, iffetini bunun koru, namuslu ve atif yap Allah'ım diyordu. Delikanlı geldiğine bin pişman. Oraya nasıl gelmişti değişmiş olarak ayrılıyordu. Ve sahabi müşahedesini bize naklediyordu. Biz artık ona iffetin abidesi nazarıyla bakardık. Değil bir kadının yanına, semti, semtine dokunmak, o bir kadının yanından geçerken belki buram buram ter dökerdi. Bir iffet abidesi haline geldi, öyle yaşadı ve öyle ruhunu Allah'a teslim etti. Gönülde bir ummanilik, o ummani olmaya dilin tercümanlığı, alabildiğine bir saffet ve ihlas ve binlerce dertli, ceda, onun mübarek kapısının önünde boynu tasmalı, kapının eşiğine başını koymuş, saadet, selamet, afiyet, sıhhat ve devam bekliyorlar. O kapıdan fırsat bulup içeriye giren herkes, dermanı eline almış olarak dışarıya çıkıyor. Onun kapısından içeriye girmiş bir dersiniz iyi olmadığı görülmemiştir bir Mariz'in marazdan kurtulmadığı görülmemiştir, bir Ali'nin kurtar kurtulmadığı görülmemiştir. Herkes derdine derman bulmuş, herkes çeşit çeşit şifalarla şifaya bulmuş, herkes saadet asına uygun havaya girmiş, saadet asının sahipleri haline gelmiş, mutluları bahtiyarlar haline gelmiş. 20. aslın Müslüman cemaati Resul-i Ekrem... terek ifade buyurduğu, garipler diye anlattığı cemaati, bu aksın insanın muhtaç olduğu kadar, o ele, o havaya, o edaya, o ifadeye çok muhtaçtır. Cenab-ı Hak medet resanımız olan Habibi Edeb'ini imdadımıza koştursun. Ona o Risalet-i Laif verdi. O Risalete el-Hâk oda gösterdi. Kendisinden beklenen vazifeyi bin miski fazlasıyla yerine getirdi. O o devri tembir etti, bu devre kadar kaçtığı nurların eserleri izi geldi, mevkeleri geldi. Hatını bir miktarda bu tarafa sürmeye Allah muvaffak olsun. bizim karanlık gecemizi temire muvaffak kılsın inşallah. Nebi müstesna bir insandır. Kimsenin yapamadığını yapar. Bu hakikatlar muvacihasında siz en büyük düşünürlerinizi, en büyük terbiyecilerinizi, en mükemmel söz söyleyenlerinizi bir araya getirin. Bir adama sigarayı terk ettirsinler, ben bu davadan vazgeçeceğim, yapamayacaklardır. Binlerce sigaradan daha derin iptilalara müptela insan, Hüzur-i Risalet ve geliyor, binlerce derd malul malûl ve müptela binlerce insan, Belâ-i masivaya mâsivâya müptelâim ya Resulallah. diyen herkes o geliyor. Ama belâ-i masivadan kurtulmuş olarak emin arı her dışarıya çıkıyor. Allahu Teala ve Tefaddes Hazretleri her yönüyle nübüvvetini ifade eden, peygamberliğini gösteren o nebiler nebisini tanımaya bizi muvaffak kılsın resul Ekrem sönük bir insan, nübüvveti tanınmayacak insan değildir. Aklı dize getirecek, hissi yere oturtacak, mantığın dilini koparacak şekilde vahir ve zahir şevahit ve delailet aittir. O kadar güneşler parlak hakikatler vardır ki onda her birisi tek başına Muhammed-i Resulullah dedirtir. Ama binlerce şeytanın esiri olmuş, müftelaat olmuş bizler için nefsim için daha çok delili ihtiyacı olduğu için ben de müsaadenizle Allah'ın affına dayanarak bunların pek çoğunu daha ilerideki derslerde irtikale ettirmeyi düşünüyorum. Ela inna ahsane'l kelam ve abdan nizam. Kelamullahil melikil azizil alim. Semaqala Allahu tebaraka ve teala bil kelam. وَإِذَا قُرِئَ القرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ